Herkese merhabalar. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Balık Gözü'nün 19. programındayız bu hafta. Geçtiğimiz hafta Gar Garopaylan ve Levent Şensever'le telefon bağlantıları gerçekleştirmiştik. Askerde öldürülen sevak balıkçı davasını konuşmuştuk ve davanın ilerleyen zamanlarında neler olacağını konuşmuştuk. Ayrıca Türkiye'nin bu konudaki tutumunun neler olacağını da. Ee, bu hafta yine haberlerle başlayacağız. Arkasından da siyah pembe Üçgen İzmir derneğine bağlanacağız ve e, onlar onların bu hafta başlattıkları bir baki koşar nefret suçları haftası var. Onun hakkında konuşacağız, bilgi alacağız. Önce haberlere bir göz atalım. Devlet Denetleme Kurulu Hrant Dink cinayetiyle ilgili raporunu tamamladı. Hazırlanan raporda Dink'e yönelik bir tehlikenin varlığının emniyet ve jandarma per personelince öğrenilmiş olduğuna her kademedeki sorumluların zincirleme eylemleri sonucunda tehlikeyi önlemek için gereken tedbirleri alınmadığına ve dava sonucunun kamu vicdanını tatmin etmediğine dikkat çekildi. Bununla ilgili olarak da bu dava devam edecek. En son hatırladığımızda Fetiye Çetin de aynı şeyi söylemişti. Hrant Dink, Hrant Dink davasını izleyen bütün avukatlar da aynı şeyi söylemişti. Bu dava burada bitmez demiştik. Bir diğer haberde yine Geçtiğimiz hafta perşembe günü Engin Ardıç bir yazı yazdı ve yazıda yine Şafak Pave'ye hem özürlü hem de CHP'li tabirini kullandı. Engin Ardıç hem kadın örgütlerinden hem diğer örgütlerden hem de CHP'lilerden artık yazı yazmasın yönünde çeşitli uyarılar, çeşitli tepkiler aldı. Bununla ilgili kendisine düşünüyor bilmiyoruz ama geçtiğimiz zamanlarda yine Engin Ardıç'ın nefret söyleminde bulunduğu ifadelerine, haberlerine, yazılarına baktığımızda bir sürü şey gözümüze çarpıyor. Onlardan e, bir tanesi mesela en eskilerinden Merve Kavakçı'ya. Merve'nin çıplak ayaklarını görünce dedim ki içimden kim bilir kaçak sakallı muhterem gece rüyasında onun çıplak ayaklarının hayalini kurup asılmıştır. Demiş mesela böyle de bir şey vardı Engin Ardıç'ın verdiği başka bir röportajda da Gecekondu'da yaşayan yoksul yurttaşlarımızla ilgiliymiş. Arkanı döndüğün anda hemen seni satarlar faşizmin kitle tabanı da bunlardır zaten demiş. Ee, faşist olmakla suçladığı aslında... İnsanlara kendi nefretini anlatırken de kendisinin faşist bir dil kullandığını gözlerimizde görüyoruz. Engin Ardıç'ın bu yaptığı ilk değil, muhtemelen son da değil. Bundan sonra daha ne kadar orada devam edecek bilmiyorum. Ama e, artık e, çoğu insan onu orada gazetede, sabah gazetesinde okumak istemiyor anladığımız kadarıyla. Belki bununla da ilgili sabah gazetesi yönetimi bir... E, bir şeyler yapmaya karar verir. Yine dediğimiz gibi CHP'den de tepkiler var. Binnaz Toprak, İstanbul, CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak bunun bu söylenenlerin kabul edilemeyeceğini söylemişti. Onun dışında yine sabah gazetesinden bir şey var. Bir röportaj aslında bu gayler az nefes alıp erkeklerini fark edemiyorlar başlıklı bir röportajdan. E, alıntı bu. E, nefes eğitmeliği Nevşah Fidan Karamehmet'te e, konuşulmuş aslında örnek yapmış röportajı. Eşcinsellerin nefesini değerlendirmiş. Hiçbiri karnına nefes almıyor. Bu yüzden de erkeklik enerjisini ve gücünü fark etmiyorlar demiş. Ama e, bunu söylemek ona mı düşerdi? Böyle mi söylemek ona düşerdi? Bunlar tartışılır şeylerden bazılarıydı. Yine Son bir iyi haber var. Türkiye'yi ne kadar ilgilendirecek aslında bu süreç içerisinde göreceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eşcinsellere yönelik saldırgan ifadeler içeren el ilanları dağıtmayı cezai hükme bağlamanın, bağlamanın ifade özgürlüğüne ters düşmediğini belirtmiş. Bu 9 Şubat'ta alındı bu karar ve Türkiye'deki yansımalarını da göreceğiz ki eşcinsellerle ilgili biliyoruz ki hepimiz Türkiye'nin bayağı, büyük uzun süreli aşamalardan geçmesi gerekiyor henüz kabul etmeleri için olan birini biz de yine belki de hem bunu konuşmak için hem de yine yaptıkları etkinlikleri konuşmak için Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Evet Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği'nden LGBT aktivisti Erdem Gülle konuşacağız. Merhaba Erdem. Merhaba. Evet, ee, teşekkür ederim. E, biz teşekkür ederiz yayına katıldığın için. E, öncelikle bize biraz Siyah Pembe Üçgen İzmir'i anlatır mısın acaba? Ee, neler yaparsınız? Tabii ki. E, şimdi Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği e, dernek olarak faaliyetlerine 2009 yılının Şubat ayında başladı. E, biz e, kuruluş amacımız e, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, ayrımcılığıyla mücadele etmek. E, bu anlamda e, lezbiyen, gay, biseksüel, travestre, transseksüel kadın ve erkekler için e, bir e, çalışma yürütüyoruz. E, Kupi destek sağlıyoruz e, ve diğer e, elimizden gelen bütün konularda e, danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. E, hmm. Ve a, aynı zamanda e, sosyal bir e, ortam içerisinde e, sos, bir tanışıklık ortamı yaratarak e, bu sosyal izolasyonu e, ve ayrımcılık mağduru olmanın getirdiği psikolojiyle e, toplumdan dışlanma korkusunu insanların üzerinden e, atabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu söylediklerim e, e, cümlelere bakıldığında çok e, iyi duruyor ama bunların hepsini yapabilmek tabii ki e, Türkiye'de genel anlamında sivil toplum örgütlerinin kapasitesini düşünmemizde tam hmm. anlamıyla layıkıyla mükemmel bir şekilde olamayabiliyor. Hmm. E, ve biz e, tüm bunlar için yıla çıktığımız süreçte e, artık 3. yılımızı bitirdik. Belli bir deneyim elde ettik. Ve e, bizim e, kuruluşumuz da yine e, 20 Şubat tarihinde aslında tam da bu e, Zamanlara denk geliyordu. Hı -hı. Ee, güzel bir, bir e, denk gelme yaşamış olduk. Ee, 2009 yılın 20 Şubat'ta dernek olmadan önce de zaten e, biz bir sivil e, toplum marketi olarak çalışmalarımızı yapıyorduk. Hı -hı. Aslında e, çok daha geçmişe dayanan bir e, örgütlülük bilincimiz de var. Buradan Hı -hı. edindiğimiz miras da... E, bir dernek olarak da benim tercih ettik. Evet. Peki e, bu buradan da alarak aslında karşılaştığınız zorluklar neler sizin? Biraz bunlardan da bahsedebiliriz. Belki bir de aslında açıldıktan tam iki yıl sonra 2011'de bir kapatma davasıyla da karşılaştınız. Bu süreç evet. nasıl başlamıştı peki? Ee, aslında e, şöyle bizim e, karşılaştığımız e, zorluklar hayatın her alanında olabiliyor. Hı -hı. E, yani bizim cinsel yönelim ve e, cinsiyet kimliklerimizi bir şekilde e, açık etmek durumunda kaldığımız ya da açık etmek isteği içerisinde olduğumuz mekanlarda, e, ortamlarda ya da işte kişilerin karşısında biz bu e, durumu LGBT bireyler olarak yani LGBT'nin de açılımını da yapayım diyeyim sexsel ve trans e, bireyler olarak e, bunun e, şeyini korkusunu çok fazla yaşıyoruz <Gülüyor> e, bu anlamda zaten hani e, biz yerel bir örgütlenme olarak yola çıktığımız için öncelikle İzmir Ege bölgesi ve e, hani bir sonraki aşama olarak da Türkiye'de bizden daha başka LGBT örgütleri de var. Onlardan bir kısmına hatta daha da eski bir temele dayanmakta. Kaos ile Ankara'da mesela. İstanbul'da da İstanbul. <gülüyor> Ve daha sonraki süreçlerde Pembe Hayat. Ve şu an İstanbul'da yeni birçok örgütlenme var. İstanbul LGBT Derneği var. Ee, artık trans e, erkeklerin de kendi içinde konuştuğu yine İstanbul'da bir örgütümüz daha var, Voltrans. <Gülüyor> ee, birçok bir örgütlenmeye e, Eskişehir'de, e, ondan sonra Adana'da birçok örgütlenmeye ulaştık. Bu aslında LGBT aktivizmi anlamında. <Gülüyor> ee, bizim için önemli gelişmeler, <Gülüyor> tüm örgütlerle birlikte dayanışarak da yani Türkiye'de kamuoyu yaratmak istiyoruz. Türkiye'de kamuoyu yaratmaya çalıştığımız öncelikli alanlardan biri hukuk. Hmm. Çünkü hukuk alanında bir hak var. Ee, insan hakkı kapsamında, LGBT birlerin de hakkı tanımlanmalı ki e, veya bu hakların ihlali bir cezai yaptırıma tabi tutulmalı ki e, ancak biz hani daha sonrasını e, konuşabilecek, görüşebilecek hani sosyal anlamda da e, daha hani izolasyonunu kırabilecek bir e, zemine ulaşabiliriz. Çünkü şöyle düşünelim e, yani bizler şu an yaşam hakkımızın ihlali, yani öldürülme bir sürü nefret cinayet yaşanıyor. Bir sürü nefret suçu işleniyor. Evet. Yani hani öldürülme tehlikesi karşısındayken çok hayati bir şey istiyoruz. Yani istediğimiz ve yasal taleplerimizin hepsi de bundan temelde daha başlangıç noktasında bir şeyler istiyoruz. Çünkü Türkiye'lik anayasada ve bunun e, bunun bağlı altında olan e, ceza kanunu, medeni kanun, iş kanunu, sağlık kanunu, yönetmelikler e, tüm bunları düşünecek olursak hiçbir alanda olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği yönelik ayrımcılık ve nefret suçları anlamında. Evet. Tabii ki bu ayrımcılık ve nefret suçları e, yani sadece bizim meselemiz değil. Bugün hani e, dini yönden etnik köken anlamında birçok ayrımcılık vakası yaşıyoruz. Bugün hani çok daha konuşulmayan ama aslında konuşulması gereken yaş ayrımcılığı da var bu ülkede. Ne bileyim hayvan haklarına karşı ihlaller var. Tüm bunları da birlikte düşünerek çünkü biz ayrımcı ideolojinin ya da kişilerin ayrımcı tutumunun çok Aynı kökenden e, hani beslendiğini e, düşünmek, beslendiğini düşünüyoruz. Evet, aynen çünkü bu yola yani e, ayrımcılık ve nefret suçlarıyla... mücadele edilen yola e, eğer tüm bunların görmezden gelerek e, hani yola çıkarsak zaten başarıya ulaşamayacağımız gerçeğini Türkiye'de biz de hani birçok ayrımcılık, ayrımcılık, mağduru kesim de artık anlamış durumda evet. ve e, yani hani. Bunun üzerine bir şeyler ortak bir bilinç oluşturma üzerine çalışmalar yapılıyor. Evet. Ee, hani ben e, genelde hayat görüşü olarak e, umutlu bakmaktan yanayım. Ama bu e, hani e, bir romantizm e, aşamasında kalmamalı. Çünkü gerçekten Türkiye'de e, çok büyük sorunlarımız var. Yani e, bugün... E, kadın cinayetleri olsun bugün trans kadın cinayetleri olsun bu ayrıca vurguladım burada trans kadını çünkü trans kadın cinayetleri de farklı bir şeyden de yani kadın cinayetlerinin beslendiği noktadan bir ikinci bir e, hani ayrımcılık üzerinden hani cinsiyet kimliği diye tabir ettiğimiz e, bizim bir ikinci bir ayrımcılık türünden e, aslında katmerlenmiş yani çifte katlanmış bir e, ayrımcılık e, mağdur eee karşı karşıya kalıyorlar. E, ve hani Tüm bunlar açısından yapılacak çok şey var ama ben dediğim gibi tüm bunları da bir tarafa koyarak Türkiye'de de bazı gelişmeleri de hani bugün mesela nefret suçları alanında artık Türkiye konuşabiliyor. Evet. Bugün Türkiye'de vicdani ret hakkı üzerine konuşulabiliyor. Hani ne bileyim bugün e, Türkiye'de artık engelliler adına konuşabilen milletvekilleri var. Bunlar hani e, iyi gelişmeler. Evet. E, tüm bunları tabii bu noktadan alıp daha da yukarı götürmek gibi bir vazife var. E, Burada ben e, genel itibariyle biraz e, çok uzun da konuşuyorum. <gülüyor> e, umarım e, sizin için e, belli bir sıkıntı yaratmıyordur yok, durum. Yok yok hiç hiç mühim <gülüyor> değil. Aslında zaten bu <gülüyor> devamını sormuştum. Yaşadığınız problemleri sormuştum koymuştum ve bu söylediklerin evet. hepsi o yaşadığınız problemlerin içerisine Aynen. girdiği için ve bu kadar uzun bir cevabı olduğu için çok haklısın bence hiç sorun <gülüyor> Bir de aslında senin e, altını çizdiğin bir durum vardı. Türkiye'de e, örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü çok yanlış anlaşılabiliyor. Hı -hı. Mesela işte tam da biz bu alanda örgütlenmek istediğimizi, kayıtlı bir Türkiye yasalarınca, dernekler kanunca kayıtlı bir e, örgüt olmak istediğimizi beyan ettiğimizde, Hı -hı. E, bugün uluslararası insan hakları belgelerin standartlarında bunlara Türkiye bir şekilde onay vermiş görünüyor. Ama kendi iç hukukunda hala bir keyfiyet, hala farklı yorumlamalarla karşılaşabildiği için biz bunu mağdur olduk. Evet. Çünkü evet. biz 2009 yılında dernek olarak hani kayıtlı bir dernek olmak istediğimizi beyan ettiğimizde Bizde e, İzmir Valiliği tarafından savcının da girişimiyle bir kapatma davası açıldı. Evet senin söylediğin gibi bu süreç biraz uzun bir zamanla yayıldı. Çünkü e, daha baş başka projeler işledi. Çünkü bizim e, başvuru evraklarımızın kaybolması aşamaları yaşadık. E, daha sonra ikinci bir başvuru tekrar istediler. Tekrar düzenlenmiş belgeler gitti geldi derken bir yıl sonra tam anlamıyla bir e, şey Kapatılma davaıyı karşı karşıya kaldık ve bu noktada e, biz hani e, bildiğimiz ve hani hakkımız olduğunu düşündüğümüz ve hani e, ve hani bizim örgütlenme hakkımız vardı ve bunundan geri adım atmayacağımız için davanın e, redtine talep ederek bir, bir şekilde yola çıktık. Hmm. Avukat arkadaşlarımızla bir sürü insan haklarına duyarlı kişilerle, aktivistlerle e, Tabii ki onların desteği de çok önemliydi. Bir sürü yazar, düşünür de destek oldular. Bu noktada zaten haklı mücadelemizi sonunda hmm. kazandık. Hmm. E, bu güzel bir geçmeydi ama burada yine e, şöyle bir noktanın aydınlatılması ve ee, aslında işaret edilmesi gerekiyor ki e, Türkiye'de kendini ifade etmek isteyen her grup böyle bir şansla yani hani böyle bir ayrımcılıkla örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanması gibi bir durumla karşı karşıya olunda böyle bir şans sahip olmayabilir hmm. ayrıca bu diğer örgütlenmelerin yani benzer örgütlenmelerin bunu sadece ee, eşcinsel biseksüel e, ve transseksüel hakları için çalışacak ya da çalışmayı düşünen örgütler için söylemiyorum. Diğer ayrı, ayrımcılık mağduru çizimler için de söylüyorum. Bu bir korku yaratıp insanların örgütlenmesinin önüne e, bir engel olarak e, gelebilir. Evet. O yüzden bunun gerçekten e, bir an evvel Türkiye'de bunların konuşuluyor olması lazım. Evet. Bunun için zaten e, hali hazırda e, LGBT örgütleri olarak da bir koalisyon kurduk. Ayrımcılar Karşı Gökkuşağı Koalisyonu ismini taşıyor. Bu koalisyon ne iş yapar derseniz evet. gündemde olan anayasa çalışmalarını takip ediyoruz. Anayasa komisyonuyla görüşmeler düzenlemeye çalışıyoruz. Fırsatla bildikçe kendi isteklerimizi en minimal asgari düzeyde anlaşılır bir şekilde iletmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu ilettiğimiz Şeylerin değerlendirip değerlendirilmeyeceği kaygısını duymuyor muyuz? Duyuyoruz. Ama e, bu kaygıdan yılmamaya e, çalışarak tekrar ve tekrar bu mekanizmaları zorlama e, yolunu tercih ediyoruz. Aslında, e, e, aslında baskı grubu oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Aslında zaten bunların hepsi şimdiye kadar da çok fazla konuşularak oldu zaten sanırım. Ve bu aşamaya da böyle geldi. Peki Baki evet. Koşar Nefret Suçları Haftası düzenliyorsunuz. Ee, evet. Bundan biraz bahsedebiliriz. Neler yapıyorsunuz? Aslında bu dördüncüsü sanırım Baki Koşar evet, nefret doğru. suçları. Evet Dördüncü Koşar. Nasıl <gülüyor> başladı? Neden ya? Baki Koşar mesela? <gülüyor> Belki bundan da evet, bir bahsedebiliriz. Tabii ki. Şimdi aslında başlangıcı tam da bizim e, derneğimizin kuruluşuyla ilgili bir e, güne denk geliyor. Biz İkbar Koca etkinliklerini düzenlemeye başladığımızda zaten dernekler masasına e, İzmir e, İl Dernekler Müdürlüğü ile daha doğrusu e, şey dernek olduğumuzu beyan ettiğimiz belgeleri teslim etmiştik. Bugünün yani bu haftanın daha doğrusu bizim için böylece de bir e, önemi de var. E, ayrıca biz zaten yola çıktığımızda e, ayrımcılık ve nefret suçları bizim temel meselesi. <Gülüyor> Türkiye'de nefret suçları bundan 4 sene önce çok çok çok daha az konuşuluyordu şu an birazcık gündem yaratabilmiş bir durumda hı. bazı girişimler e, de sayesinde e, yani diğer grupların da tabii ki bunda etkileri var ama hala hala çok çok daha fazla üzerinde konuşulması gereken e, şeyler var. Biz bununuzu başlattığımızda çok çok daha ee, galiba. Geri planda bir durumdaydı Ve biz e, o günden bugüne Bu haftayı düzenlerken Tüm ayrımcılık ve nefret suçları Mağduru kesimlerle dayanışmayı Ve birlikte mücadele etmeyi Hiçbir zaman e, Geri planda bırakmamak üzere yola çıktı Hı -hı. Bu yıl 4. düzenleniyor e, Ve birçok e, etkinlik Birçok e, atölye çalışması Birçok e, şey yapılıyor. Hı hı. Ee, bunlardan da dilerseniz daha sonra bahsedeceğim. Tabii. Ama ufacık bir e... Noktanın daha altını çizmek istiyorum. Sizin sorduğunuz sorulardan biri olan neden Baki Koşar sorusu bu aslında çok önemli bir soru. Çünkü Bak Koşar aslında sizin de mesleğinizi seyredebilecek bir haberciydi yani, bir gazeteciydi, yazardı e, ve kimliğini e, çevresine e, yani yes, iş arkadaşlarına e, açık bir şekilde yaşayan bir insan. Ee, bunun da savunuculuğunu yapan bir insandı. Kendisi çok iyi bir haberci olmasının yana sıra aynı zamanda insan haklarına da duyarlı bir kişiliği olan bir insandı. Kendisiyle bile bir tanışamadım ama daha sonrasında tabii ki eserlerini haberlerini ben de gözden geçirme şansına yakaladığımda bu kişinin çok çok çok vahşi bir şekilde bir nefret cinayetinin sonucu yaşamını yitirmesi bizim tam da e, bunu politik bir zemine taşımamız gerektiğini düşünmemize neden oldu. Çünkü e, Baki Koşar e, bir e, nefret cinayeti sonucunda öldürüldü ve e, bu cinayeti e, işleri, e, işlediği sözler katil danlısı iddi. Ee, bu dava sürecinde e, bana eşcinsel ilişki teklif e, diye e, beyanda bulunarak e, cezasının uğraması e, uğramasını sağladı ve e, bunun adı da haksız tahrik indirimidir e, yasalarda. Bu çok fazla grubun, e, çok fazla ayrımcılık mağduru grubun çok da şikayet ettiği bir yasadır. Hı hı. E, haksız tahrik e, feministlerin de uzun yıllardır mücadele ettiği bir e, durum. Haksız tahrik indirimi e, aslında e, insanların e, hak ettikleri cezayı Almamaları hatta bir nevi ödülmüş e, gibi hani e, çünkü e, mevzu bahis olan konu bir insanın yaşamı ve bir evet. insanın yaşamının sona ve Bunun karşılığında e, sadece sadece eşcinsel ilişki teklif etti ve benim gözüm döndü e, diye bir beyanla bundan e, bir şekilde sıyrılabiliyor olması bizim hiçbir zaman kabul edemeyeceğim. Evet erkeklik şey, indirimi diyorduk aslında bir de buna. Evet, evet yani hani bu erkekliğin içinde her şey var. Bu erkekliğin içinde e, yani dini yönden, dil bakımından bütün ayrıntıların yani aslında erkeklik diye bahsettiğimiz şey o egemen zihniyet. O egemen zihniyet bazen erkektir. O egemen zihniyet bazen e, başka bir görünümde çıkar karşınıza. E, i̇şte tam da bununla e, mücadele etmek Diyoruz. Evet. O yüzden de bu haftanın adını bark koşar haftasının olmasının e, çok yerinde olacağını düşünmüştük. Evet. E, zaten e, dediğim gibi anlattığım üzere e, hiçbir zaman da bu nefes uçları ile ilgili e, tatmin edilen, e, bizi tatmin edebilecek... E, ya da hiçbir şekilde artık yasalarca en azından koruma altına alınıp da hiçbir şekilde e, cezasız kalmayacak. Hatta ve hatta ceza artı meclis olabilecek bir e, bir yasa oluşmadıkça hı hı. biz zaten sürekli bunu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Sadece bu haftada değil, e, politik bir alan olarak. Her bulduğumuz yerde bunu gündem olarak tutmaya devam edeceğiz. Aslında buna çözüm önerileriniz de diyebiliriz bir taraftan. Ben de çözüm çözüm önerilerinizi soracaktım çünkü. Anında... Birçok çözüm önerisi yapan gruplar var. Ee, biz de gümlerle birlikte bazen ortak hareket ediyoruz. Bazen kendi e, çalışma alanımızda yani eşitsel, diseksüel, e, transseksüel bireylere yönelik, ayrımcılıkla ilgili e, olan kısmında da kendi tavsiyelerimizi, kendi önerilerimizi, iletiyoruz üretilerini iletiyoruz evet. ee, anayasa ile ilgili komisyona iletiyoruz ee, yani bilmiyorum hani önerimiz yok değil sadece ve sadece e, gerçekleşe da bir şey istemiyoruz bu e, dediğim gibi bütün uluslararası e, insan hakları standartlarında olan bir şeyden bahsediyorum. Bugün işte Avrupa'da, Amerika'da ya da başka yerlerde olan bir, e, ve uygulanmakta olan ve herhangi bir şekilde de e, insanları mağdur etmeyen şeylerden bahsediyorum aslında. Evet yani zaten aslında bunu hep söylüyoruz ama sadece hukukla hallolabilecek bir mesele değil. E, bir taraftan tabii da ki, kültürel dönüşüm tabii gerekiyor. Ki, hukuk en azından sadece ve sadece bunu e, çünkü şu an e, Kolay hedef dediğimiz bir şey var. Yani şu an bir e, gecenin karanlığında tek başına yürüyen bir kadın kolay hedeftir. Bir e, Mesela e, bir kişi tarafından aynı şekilde bugün eşcinsel olduğunu belirtemeyince için bunu işte hukuka taşıyamayacağı için bir kişiye e, ayrımcılık uygulamak çok daha kolaydır. Evet. Bu kolay hedefin ortadan kalkması en azından... E, Cezayi arttırmında bunların bu suçların işlenmesinin caydırıcı olmasını istiyoruz <gülüyor> ki kültürel dönüşüm e, işte hani e, toplumsal dönüşüm olmadan zaten hiçbir şekilde nefret suçları gündemizden çıkmayacak ama en azından hani bunu yaparken yani bu e, fiilleri gerçekleştirirken insanlar biraz çekilecekler. Hani, ee, bu, bu, er evet bunu sağlayacak. Evet Ardam, çok teşekkür ediyoruz. Ee, en azından bu hafta Baki Koşar Nefret Suçları Haftası. Onu söylemiş olduk. İzmir'de bütün evet. etkinlikler devam edecek. Ee, siyah evet, Pembe Kıcıcık isterseniz onlardan da bilgilendireyim Evet sizi. çok kısa lütfen. Çok ee, az zamanımız kaldı. Tabii ki. <gülüyor> tamam. Ee, şöyle haftamız devam ediyor. 18 Şubat'ta başlamıştı. 26 <Gülüyor> Şubat'a kadar etkinliklerimiz var. <Gülüyor> ee, bizim etkinliklerimizi internet ya da sosyal paylaşım ağlarından da insanlar takip edebilirler hı hı. Ee, ve yine e, her türlü ayrımcılık e, e, kesimiyle birlikte olarak e, hazırladığımız bu haftada tema olarak da e, dili seçtik. Bu nefret söylemi üreten dilin e, her açıdan incelenmesini istediğimiz için çünkü aslında ideoloji dilde başlar. Bir şeyi e, eyleme dökmeden önce düşünürüz ve düşünürken aslında dilimizi kullanırız evet. e, ve o yüzden bu önemli bir mesele olduğu için bu sene e, bununla ilgili birçok etkinlik var, forum var, atölye var. Hı -hı. E, bunları da dediğim gibi ilgilenen kişiler yerlerden evet. takip edebilirler. O zaman belki başka bir programda da bunların değerlendirmesini yapmış oluruz seninle. Ben Tabii çok ki. memnun olurum. Biz de çok isteriz, çok teşekkür ederiz. Ben de çok Zamanı teşekkür ederim. Teşekkür. Çok teşekkür ederiz Erdem. Hoşçakalın, görüşürüz. Hoşçakalın, kalın görüşürüz. Evet, Balık Gözü'nde bu hafta Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği'nden Erdem Gür'le konuştuk. LGBT aktivisti kendisi. Bu hafta yine İzmir'de e, takip edebileceğiniz etkinliklerden Baki Koşar Nefret Suçları Haftası ve daha sonraki haftalarda da yine bu haftada neler olduğunu e, konuşacağız. E, Balık gözünden bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.